çiftçi ile oğulları. Yaşlı bir çiftçinin iki oğlu varmış. Oğlanlar birbirleriyle hiç geçinemez, sık sık dövüşürlermiş. Babaları yapmayın, dövüşmeyin demiş, olmamış. Etmeyin, eylemeyin demiş, olmamış. Bildiğinden şaşmamış olanlar. Adamcağız ne dese, ne söylese başa çıkamamış. Verdiği öğütlerin bir kulaklarından girip öbür kulaklarından çıktığını görünce oğullarına bir ders vermek istemiş. Bir gün çağırmış. Kendisine bir yığın ince değnek getirmelerini istemiş. Değnekler gelince hepsini bir demet yapıp bağlamış. Sonra da demeti oğullarına uzatmış. Hadi bakalım kırın şu değnekleri. Çocuklar var güçleriyle uğraşmışlar uğraşmışlar ama değnekleri kıramamışlar. Bunun üzerine çiftçi değnekleri bağlayan ipi çözmüş. Bu kez tek tek vermiş. Oğlanlar ellerini alır almaz çıtır çıtır kırıvermişler değnekleri. O zaman şöyle demiş babaları. İşte kendi gözlerinizle gördünüz... Siz de bu değnekler gibi birlik ve dayanışma içinde olursanız kırılıp dökülmezsiniz. O zaman sırtınız yere gelmez. Düşmanlarınız karşısında birlik olun. Yok eğer birlik olmaz da birbirinizin kuyusunu kazar durmadan çekişirseniz düşmanlarınız sizi kolayca yener. Gel zaman git zaman çiftçi baba hastalanmış. Önümün yaklaştığını anlayınca oğullarını başına toplamış demiş ki <gülüyor> Yavrularım Artık ben bu dünyadan göçüyorum. Ölmeden önce size bir sır vermek istiyorum. Bağın bir yerine define gömmüştüm bir zamanlar. Ama şimdi yerini unuttum. Ararsanız bulursunuz. Ve adamcağız bir süre sonra ölmüş. Oğulları hemen işe koyulmuşlar. Bağın her yerini kazmışlar, çapalamışlar, bellemişler. Bağ baştan aşağı alt üst etmişler... Ama ne define bulmuşlar ne de başka bir şey. Hasat zamanı gelince bağ her zamankinin yüz katı ürün vermiş. Çocuklar o zaman babalarının ne demek istediğini anlamışlar. Yaşlı çiftçi onlara çalışmak en büyük definedir demek istiyormuş.